Ravahul Bukhari ve Müslim Sadaka Rasulullah. Muhterem arkadaşlar Müminlerin en faziletlisini Müslümanların en üstününü anlatan Resul-i Ekrem'in Bukhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadisi şerifiyle karşı karşıyayız. İnşallah dinleyeceğiz, anlayacağız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 Hadis de amel etmeyi cümlemize nasip ve mukadder kılsın. Hadisi Ebu Musa radıyallahu anh hazretleri rivayet eder ve der ki Bultu ya Rasulallah, eyyül muslimine afdalu Ey Allah'ın Resulü söyler misin bana hangi Müslümanlar daha üstün?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 مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْفَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا Kim ki dünya harsını, dünya malını ve dünya nimetlerini isterse onu tas tamam ona veririz. Ama sonucuna kendisi katlanmak zorundadır. وَمَا لَهَا مِنَ الْآخِرَةِ min nasib, Onun ahiretten en küçük bir nasibi en küçük bir hissesi kalmamıştır. Minen nasi men yekulu rabbena atina fi'd dunya ve ma lehu fi'l ahireti min khalaq. İnsanlardan kimileri de vardır ki ya Rabbi bize dünyada ver der. Dünyada ver de gerisi ne olursa olsun der. Ama ve ma lehu fi'l ahireti min khalaq ahirette onların hiçbir nasipleri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 Men selimel muslimun min lisanihi ve yadihi Müslümanların elinden ve dilinden salim kaldığı, Müslümanların kendisinden muztarır olmadığı Müslüman Müslümanların hayırlısıdır. Arkadaşlar bu demek değildir ki hatta uygulamayan, zekatı almayan, emri bir maruf yapmayan kişidir. Yani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 İslam sıhhat kaynağıdır. İslam saadet kaynağıdır. İslam kişiye ebedi saadet kazandırmak, kişiyi Darussalam'a götürmek için gelmiştir. Yani İslam kişiyi cennete kazandırmak için gelmiştir. Müslümanların elinden ve dilinden sadır olan şey, kişileri selamı yani cennete götürmelidir.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 إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب قضا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 söylediklerimize, konuştuklarımıza dikkat edeceğiz. Bakın Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam bu başka hadislerinde şöyle buyurur. Men yazmanu li beyne lihyihi ve beyne rijleihi azmanu lehu cennet. Kim ki iki çenesinin arasıyla iki bacağının arasını bana garanti ederse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 Susmazsa zırva başlar. Allah korusun. Susmazsak lüzumsuzluk ve malayani yani başlar. Menhusni islamil terkuhu <gülüyor> mana yani. Allah'ın Rasulu buyurur, kişinin mana yani lüzumsuz şeyleri terk etmesi iyi bir müslüman oluşunun alametidir. Kişi iyi bir müslüman olmak isterse lüzumsuzu terk edecektir.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 O makamda Allah ve Resulü neyi söylemenizi istiyorsa onu söylemek zorundasınız. İşte o zaman Müslümanlar bizim elimizden salim olacaklardır. Eğer böyle değil de susarsam ya da benden o anda ağız değil de cehennem çukurlarından bir çukur açılacaksa, yani şer söyleyeceksem susmalıyım. O zaman insanlar salim olurlar benden.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 rezil perişan etmesin Arkadaşlar bunun manasını anlayamayan sahabi hayretler içinde sorarlar Alu Ya Resulallah keyfe yahkiru ehaduna nefsahu. Bu nasıl olur ey Allah'ın Rasulü? İnsan kendi kendine hakaret eder mi? İnsan kendi kendini rezil ve perişan eder mi? diye sorunca Allah'ın Rasulü şöyle buyurdu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 Müslümanların vasıflarını, karakteristik özelliklerini bu biçimde anlatan Rabbimiz, münafıkları anlatırken de şöyle buyurur. وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ بَعْضُهُمْ مِنْبَعْفُ Münafıklar da birbirine benzerler. Münafık erkek ve kadınlar birbirlerine benzerler. يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَمْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ Onlar da münkeri emrederler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 Allah'ın Resulü hadislerinin devamında buyurur ki: "Seyekulu Allahu azza ve celle lehu yawm al Allah'ın o makamda, o konumda kendisinden beklediği sözü söylemeyen kişiye kıyamet günü Cenab-ı Hak şöyle buyuracak: "Ma men'ake en tequla fi kaza ve şu, şu makamda, şu, şu konumda senden beklediğim sözü söylemekten seni men eden neydi ey kulum? Niçin üzerinde hakkım olan sözü söylemedin ey kulum? Duyurduğu zaman kul diyecek ki, feyekûl <gül> haşyetennâz, İnsanlardan korkum ya Rabbim. korktuğum için söyleyemedim.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 kötülüğü dille anlatıp onun sözcülüğünü yapacaktır. Hani hadisi şerifte Allah Resulü şöyle buyuruyordu وَمَنْ لَمْ يَسْتَدَ فَبِلْيْسَانِهِ Eğer kötülüğü elle değiştirmeye gücünüz yetmezse işe el atıp işin başında bitemezseniz elle müdahale edemezseniz o zaman dille kötülüğün sözcülüğünü yapın insanları kötülükten uzaklaştırmaya çalışın. Arkadaşlar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 وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً وَنْكَى اِنْ إليكَ ذِكرا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزْزِلَ اِلَيْهِمْ Arkadaşlar bu ve benzeri Kur'an'da pek çok ayet-i kerime vardır ki bu ayetlerden anlıyoruz ki genel manada zikir Kur'an'dır. Çünkü Kur'an kendi kendine zikir demektedir. Biraz daha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 Mesela ben tebbet yedâ ebi lehebin ve tebbe dedim mi? İşte bu zikirdir. Yani Kur'an'dan herhangi bir sureyi, herhangi bir ayet-i kerimeyi dilim okudu mu? İşte bu benim dilimin zikridir. Yoksa zikri belli ayetlere, belli dualara has edemeyiz. Yani şunu kırk kere okuyacaksın. İşte şunu, şu ayet-i kerimeyi 100 kere söyleyeceksin. Değil. Kur'an'ın tümünü okumak zikirdir. Lisan'ın ikinci zikri de Allah'ın esmasını telaffuzdur. Allah'ın isimlerini tekellümdür. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gaffar, Ya Rab gibi arkadaşlar Allah'ın esmasını telaffuz, Allah'ın isimlerini tekellüm, lisanın ikinci zikridir. Dilin üçüncü zikri de vahyin sözcülüğünü yapması adına söylediği her şeydir. Arkadaşlar vahyin, İslam'ın, Kur'an'ın, Sünnet'in sözcülüğünü yapması adına dilimin söylediği her şey onun zikridir din adına konuşmak, Allah'ın istediğini istediği yerde söylemek, öğretmek, anlatmak, emretmek, nehyetmek, duyurmak, sevdirmek gibi meşru sebeplerle dili kullanmaktır dilin zikri. Mesela arkadaşlar, şu andaki konuşmamız zikirdir. Şu anda zikrediyorum ben. Siz de zikrediyorsunuz tabi. Ya da Çocuklarına taharetlenmeyi anlatan, öğreten kişi o anda zikrediyor demektir. Gördüğü bir günahı değiştirmeye çalışan kişi zikrediyor demektir. Veya kişinin yatağında karısıyla şakalaşması bile arkadaşlar dilin zikridir. Ya da zalim bir hükümdar karşısında hakkı söyleyen kişinin dili o anda zikrediyor demektir. Müminlere Kur'an öğreten, hadis talim eden kişi o anda zikrediyor demektir. Hatta kişinin çocuğunu, hanımını terbiye edişi, tedip edişi bile arkadaşlar bilelim ki dilin zikridir. Dilin zikrini de böyle kısaca özetledikten sonra, bedenin zikrine gelince arkadaşlar bedenin zikri tüm cevarıyla tüm organlarıyla bedenin Allah'a kullukta istihdam edilmesidir. Yani göz oldur ki hakkı göre, kulak oldur ki hakkı duya, mide oldur ki hakkı helali yiye, dil oldur ki hakkı söyleye. Fakat bu şu demek değildir. Tabi Kişi etrafında hep batıl varsa, panteistlerin yaptığı gibi onları hep hak görmeye çalışmak değildir tabi bu. Arkadaşlar, bedenin zikri, bedendeki tüm azaların yaratılış gayesine uygun olarak kullanılmasıdır. Mesela Allah gözü ne için yaratmışsa, gözü o istikamette kullandığımız zaman, gözümüz zikrediyor demektir. Ama gözü Allah'ın meşru görmediği bir yerde kullandığımız zaman bilelim ki gözümüzün zikrine engel olduk demektir. Elimizi Allah ne için yaratmışsa o istikamette kullanmamız elimizin zikridir. Elimizi Allah'ın yani sahibinin yarattığı gayenin, hedefin dışında kullandığımız zaman Allah korusun biz elimizin zikrini engelledik demektir. Ayağımız, midemiz, aklımız hep böyledir. Arkadaşlar düşünce de aklın, beyin zikridir. Allah'ın meşru görmediği düşünce içinde olmak Allah korusun aklın zikrine engel olmak demektir. Akıllarımızı nerede kullandığımıza bir dikkat edelim. Arkadaşlar Demek ki zikir, hatırlamak, hatırla, tut, hatırda tutmak demektir. Yani zikir, Allah o anda bizden ne yapmamızı istiyorsa, onu hatırlamak ve yapmak demektir. Mesela, bakın burada, muşahhas bir misal arz edeyim de, mesela biraz daha netlesin. Ben Mustafa'ya desem ki, Mustafa, yarın Lale Lisesi'ne vardığın zaman, işte... Ali hocayı gör, benim selamımı söyle ve onda benim bir saatim var. Onu alıp getir desem. Mustafa Lale bahçeye gitse, Lale Lisesi'ne varsa ve orada benim kendisine söylediğimi zikredip hatırlasa Ali hocadan hocamın saatini almam lazım diyerek benim dediklerimi hatırlasa ve fakat saati almadan gelse Mustafa beni hatırlamış sayılır mı? Sayılmaz değil mi? Zira dediğimi yapmadı. Arkadaşlar bir Müslüman düşünün ki eline tesbih almış ya Allah, ya Allah, ya Allah diye zikrediyor. O anda yanı başında bir kısım insanlar günah işliyor. Mesela yanı başında televizyon açık ondan münker dökülüyor. Günah işleyen bu insanların içinde zikreden bu adama zikrediyor, Allah'ı hatırlıyor diyebilir miyiz? Halbuki Allah orada o günaha engel olmasını istiyordu ondan. Ya da buna gücün yetmezse oradan ayrılmasını istiyordu. Arkadaşlar Allah'ı hatırlamak demek o anda o konumda Allah'ın kendisinden istediğini hatırlamak ve icra etmek demektir. Halbuki adam bunları hatırlamadan ne yaparsa yapsın bu zikir değildir. Demin ki Mustafa'nın yaptığı gibi beni hatırladı, dediklerimi hatırladı ama saati almadan geldi. Bu adamın yaptığı da budur. Allah'ı hatırladı, Allah'ın o anda kendisinden ne istediğini de belki hatırladı ama istediğini yapmadı. Bu kişi de zikretmiş sayılmayacaktır. Yanı başında günah işleyen insanları gördüğü halde eğer o anda Allah'ı hatırlasaydı o konumda o makamda Allah ondan bir şey isteyecekti. Diyecekti ki ey kulun o televizyonu kapat. Ya da günah işleyen o insanların günahını engelle orada Allah'ın hakimiyetini gerçekleştir. Sözü başka noktaya çek. Eğer buna da gücün yetmiyorsa oradan kalk git diyecekti. Halbuki bu adam Allah'ı hatırlamadı. Hatırlasaydı gerçekten Allah'ın o konuda kendisinden istediği şeyi hatırlayıp onu icra etmesi lazımdı. Arkadaşlar, adam yemeğin başına otururken zikrediyor. Allah'ı hatırlıyor. Ne yapması gerekiyordu o anda? Allah ne istiyordu kendisinden? Besmele çekmesini istiyordu değil mi? Hatırlıyor bunu ve Bismillah diyor. Sonra da tamam iş bitti, ismini andım, seni hatırladım, artık sen şöyle bir dur diyor Allah'a. Sen şöyle bir dur ki ben rahat karnımı doyurayım diyor. Ve yemeğin sonuna kadar bir daha Allah'ı hatırlamıyor. Halbuki yerken de Allah'ı hatırlasaydı, belki Cenab-ı Hak sıcak yeme diyecekti ona. Belki sol elle yeme, sağ elinle ye diyecekti. Şundan yeme diyecekti, önünden ye diyecekti komşun açken yeme diyecekti belki dur yeter bu kadar çekil diyecekti ama arkadaşlar biz rahat yiyebilmek için yemeğin başında bir hatırlıyoruz Allah'ı sonra bir daha hatırlamıyoruz demek ki hatırlamak onun zatını ya da onun adını hatırlamak değil onun o anda bizden ne istediğini hatırlamak ve öylece yapmaktır öylece uygulamaktır Arkadaşlar farz edin ki bir kadın üzerine ince, şeffaf, dar bir pardüsü giyerken Allah'ı hatırlıyor, besmele çekiyor. Sonra da diyor ki sen dur artık da şu elbise rahat giyneyin. Arkadaşlar halbuki işin ortasında da Allah'ı hatırlasaydı belki Allah ona dar giyme diyecekti. O ince elbisenin üzerine giyme diyecekti. O pardüseyin üzerine giyme diyecekti ince şeffaf, vücut hatlarını belli edecek biçimde giyme diyecekti. Başını öyle değil, şöyle kapat diyecekti. Ama kadın işin başında Allah'ı bir hatırlıyor, Bismillah diyor, güya Allah'ı hatırladı. Halbuki o Allah'ın sadece adını hatırladı. Halbuki o konumda, o makamda Allah, Allah'a hatırlasaydı Allah ona bunları söyleyecekti. Zikir, işin başında hatırlayıp sonra unutmak değil, başında da, ortasında da, sonunda da her an Allah'ı hatırlamak ve o anda Allah ne istiyorsa O'nu icra etmek demektir. Arkadaşlar, bakın Kur'an-ı Kerim'de şu ayet kerime bize bunu anlatır. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ ve قِيَامًا ve ala جُنُوبِهِمْ onlar öyle müminler ki, ayaktayken, otururken, yanları üzerinde yatarken Allah'ı zikredip hatırlarlar. O anda Allah kendilerinden ne istiyorsa, onu hatırlayıp icra ederler. Arkadaşlar, bunun manası şudur. <gülüyor> Tüm hayatlarında Allah kendilerinden ne bekliyorsa, onu yaparlar. Zaten kişi hayatında ya ayaktadır, ya oturmaktadır, ya da yatmaktadır. Bütün bu durumlarında Allah ne yapmalarını istiyorsa onu hatırlayıp yaparlar. Ya da namazda, kıyamda, tahiyyatta ve secdede Allah kendilerinden ne yapmalarını, nasıl demelerini istiyorsa onu hatırlayıp yaparlar. Ya da savaşırken, siperde beklerken, yaralanmış yatarken Allah o anda kendilerinden ne bekliyorsa onu yaparlar. Mesela namazda Fatiha okuması gerektiğini, Allah'ın o anda kendisinden bunu beklediğini hatırlayan, fakat Fatiha'yı okumayan kişi Allah'ı hatırlamış sayılmayacaktır. Arkadaşlar demek ki zikir yalnızca Allah'ı hatırlamak değil, o anda Allah'ın bizden ne istediğini hatırlamak ve onu icra etmek demektir. Allah'ın o anda bizden ne istediğini hatırlar ama yapmazsak bu yine hatırlamak değildir. Mesela bir adam günde yüz defa namaz kılması gerektiğini hatırlasa, namaz kılmam lazım, namazı kılmam lazım, namazı kılmam lazım diye günde yüz defa namaz kılması gerektiğini hatırlasa ama namazı kılmasa bu adam Allah'ı hatırlamış, Allah'ı zikretmiş sayılmaz. Veya bir adam düşünün ki eline tesbih almış zikrediyor, Allah'ı hatırlıyor. O anda da ezan okunduğu halde namaz kılmıyorsa adam Allah'ı hatırlamış sayılmaz, Allah'ı zikretmiş sayılmaz. Allah o anda ona kalp namaz kıl diyordu. Demek ki arkadaşlar Allah'ı zikretmek demek, Allah'ı hatırlamak demek, o anda onun ne istediğini hatırlayıp onu derhal uygulamaya koymak icraat safhasına koymak demektir. Düşünün ki eline tesbihini almış bir köşeye çekilmiş La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah diye Allah'ı zikrediyor. Ama bulunduğu ortam günah ortamı ise arkadaşlar o günah ortamını değiştirme endişesi yoksa bu adamın sadece Allah'ın adını zikrediyor, Allah'ın adını hatırlıyor ama Allah'ın o makamda kendisinden beklediklerini hatırlamıyor, Allah'ın o makamda kendisinden istediklerini zikretmiyor demektir. İşte bu kişi de gerçek manada Allah'ın zikrinden gafil, Allah'ın zikrinden uzak demektir. Allah'ın Resulü müminleri selamete ulaştırmak için Müslümanları selama yani selamet yurdu olan cennete ulaştırmak için çokça zikredin diyor. Arkadaşlar bunun manası elime tesbihi alıp onların yanında zikretmeye başlamam değil, onlara Allah'ın kitabını, ve Peygamber'in sünnetini anlatarak Allah'ın bu anda benden beklediği talim ve tedris işini icra etmem demektir. Demek ki arkadaşlar şöyle okuduğum hadisin kısa bir özetini yapayım. Böylece inşallah hadisi anlamış olacağız. En faziletli amel ya da Müslümanların en üstünü, en faziletlisi, elinden ve dilinden insanların salim olduğu, selamette kaldığı insandır. Yani ben elimle bir şeyler yapacağım, dilimle bir şeyler söyleyeceğim ki, bu söylediklerim insanları cennete götürecek. Bu söylediklerim insanları selama götürecek, selamet yurdu olan cennete kazandıracak, işte insanların en faziletlisi, en üstünü, bu işi icra eden, bunu yapandır. Arkadaşlar, bulunduğum mecliste eğer hayır konuşacaksam, susmam caiz değildir. Bir de bunu anladık. Aman işte, letaifini kaybedesin. Aman az konuş, hep dinleyici ol. Arkadaşlar, bu batıldır. Birileri gündemi tespit edecek, birileri her türlü mane yiyecek, ben beri tarafta boynumu büküp dinleyeceğim. Olmaz öyle şey. Bildiğim bir hayır varsa bunu konuşmak zorundayım. Eğer orada ben konuşmazsam, hayrın dışında şerri konuşan birileri o ortama hakim olmuşsa, ben o ortamda Allah'ın hakimiyetini kuramamışım demektir. Öyleyse bildiğim bir hayır WhatsApp hayır konuşacaksan ki hayrı da açıkladım size. Hayır evet. Kur'an ve sünnetle ortaya konmuş şeydir. Allah'ın kitabı ve peygamberin sünneti